emma ba'dı. Çok acısı ve muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı ya da ahirette üzerinizde olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet okumak ve izah etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin, bu rivayetlerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızın, ümmet oluşumuzun, ona olan sevgimizin, saygımızın bir nişanesi olmak üzere ve onun mübarek âlinin, ashadunun, cümle etbaanın, özellikle <gülüyor> Sadat ve Meşahit-i Ruk-u Aliye'mizin vesaire emdiya ve Mürsebi'nin ve cümle Allah'ın bu beddeleri Allah Allah diye diye cihad ederek pet etmiş olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunun, bu beldeleri zaman zaman düşmanlara karşı savunmuş, düşmanlarla çarpışmış, korumuş, kurtarmış olanların, kim hayır ve hasenat sahiplerinin, hasreten içinde ibadet ettiğimiz şu camiyi yapan İskender Paşa'nın vs. hayrat ve hasenat sahiplerinin, beldemizin medarı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın sahir-i ve mümselinin ve bu Eyyübele'nin sahibi hazretlerinin ve cümle sahibi-i kiram rızanullah ecmaîn hazaratının ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere buraya teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin yakınlarının ruhlarına <gülüyor> hediye olsun mübareklerin kabirleri pürnür olsun, ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun diye biz yaşayan mümin kullar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüyelim. yürüyelim. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyalım da şehit sevapları kazanalım kazanalım ve Rabbimizin huzuruna, O'nun sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüzlerimiz ak, alımlarımız açık, sevdiği kullar olarak varalım diye buyurun. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup böyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. ülviyetler peygamber efendimizin adetlerini, şema ilini, itiyatlarını, yapa gelmiş olduğu işleri, günlük hayatının bazı özel davranışlarını bize anlatıyor. Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının Gümüşhaneli hocamızın yazmış olduğu kitabın 554. sayfasında. 13. rivayette kalmış. Bizden önceki hoca Efendi, Yahya ya, hoca kardeşimiz biz oradan itibaren devam ediyoruz. Kâne yestekü bi fadli vatu'ihi. Enes radiyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Kâne yestekü artan ve yeşrabu maksan ve etnefesü selaten ve yakulur ve ehne ve emre ve ebre. Rebiyatü ibn-i Ektem radıyallahu Bu iki rivayet, 13 ve 14. rivayetler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dişlerinin temizliğini nasıl yaptığını bize gösteriyor. Kâhne yestâkü bifadlı vatu ihi, vatu abdest almakta kullanılan su demek. Abdest almaya tavadu deniliyor, ondan sonra abdeste vudu deniliyor. Abdeste kullanılan suyun adı da vadu üstün ile, ile abdest almakta kullanılan temiz su demek. Peygamber Efendimiz bu abdest aldıktan sonra artıyor ya, su kabın içinde biraz biraz döküldü, döküldü abdesti bitti. Geriye kalan, kabın içindeki kullanılmamış olan su, fazlası suyun geriye kalanı, artanı, bu artan suyla ayrıca misvaklanırdı Peygamber Efendimiz. Yani o suyla efendim, dişlerinin çalkalanmasını, temizlenmesini ayrıca sağlarda batırıp misvak kullanırdı ve dişlerinin temizliğine dikkat ederdi. 14. rivayette de yine misvaklanmasıyla ilgili olduğu için onu da beraber okudum. Kâne yestâkû arpa. Peygamber Efendimiz şöyle dişlerinin eline eline misvaklanırdı. Şöyle dişler aşağı doğru olduğuna göre böyle böyle böyle böyle misvaklanırdı. Hem iç taraflarını hem dış taraflarını dişlerinin eline eline şöyle misvaklandırırdı. Ve e, dişlerinin böylece sarı olmamasını yemekleri kimtileri üzerinde kalmamasını, kokmamasını sağlardı. Ve ağzı konuştuğu zaman açıldı mı? Ağzından etrafa sanki böyle lambalar yanmış da ışık saçılıyormuş gibi dişlerinden ışık saçılırdı. Peygamber Efendimizin dişlerinden dışarıya sanki şu güzel ışıklar yanmış gibi böyle ışık saçılırdı Peygamber Efendimizin dişleri o kadar güzel, o kadar her şey gibi nurlu ve kırıltılıydı. Diş temizliğine önem vermesi çok, çok ileri bir durum. Yani 14 asır önce insanların hiçbir şeyden haberi olmadığı bir mahrumiyet bölgesinde yani bizim memleketimizde sular akar, yeşillikler, ağaçlar vardır, orada ağaç bitmez, su olmaz, hava sıcak, güneş yakıcı, Efendim meyveler dayanmaz. Buradan kamyonla meyve götürürsün. Götürünceye kadar çürür. Atılır. İlle frigorifik kamyon olması lazım. Yani buz dolaplı kamyon olması lazım ki bozulmadan götürebilirsin. Durmaz bir şey. Ancak kurma işte kuruduğu zaman durabiliyor. Eti filan şöyle biraz taşın üstüne kestikten sonra hayvanı taşın üstüne şöyle biraz serüverdi şey mi cız bir yapışır taşa. Kurur. Et kurursun. Öyle pastırma gibi bizim, es kurusu. Ondan sonra şey, kösele çiğner gibi çiğne. Öyle. Her şeyi. İşte buğdayı kavurup kurup falan. Gıdaları böyle. Bu durumda, bu mahrumiyetler içinde öyle bir yerde dokuma imkanları yok, kumaş imkanları az, efendim çevrenin imkanları yok. Her şey mahrumiyeti Ama o kadar mahrumiyetin içinde bu kadar temizlik, bu kadar güzellik. Bu kadar güzellik, her şey güzel. Peygamber Efendimiz'in zamanı gelmiş, asr-ı saadeti geçmiş, insanlar öyle bir mübarek insanın, öyle bir muhteşem zatın yaşadığını görmüşler, sözlerini duymuşlar. 20. yüzyıla ulaşmışız, hala, hala onun seviyesine ulaşamamış medeniyet. Hala onun seviyesine gelememiş. Yani öyle, bir, öyle bir seviye gösteriyor ki, nereden baksan, maziden baksan zirve. İstikbalden baksan genezi zirve. Kâbına ulaşılmayacak bir şahanelik. Maddeten güzellik, manen güzellik, ahlaften güzellik, en güzellik, her şey güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne mutlu bize ki Allah bizi onun ümmeti etmiş. Ne mutlu bize ki onun onun ahbabı ve kardeşleri ihvanı olma şerefini bize vermiş. Neden diyorsun bu sözü hocam? Diyecek olursanız müjdelerim ki bir keresinde Peygamber Efendimiz dedi ki ah ne olaydı ihvanımı bir görseydim. İhvan. İhvanımı bir görseydim. Ne olaydı bir görseydim. Görmeyi çok istedi yani. Görmeyi temenni etti. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah elesna ihvanek ''Biz senin ifvanın değil miyiz ya Allah işte kardeşleriniz, etrafında din kardeşlerimiz. ''Biz yok muyuz işte bizi görmüyor musun?'' ''Yok'' dedi. ''Siz benim ashabımsınız.'' Onların adı başka. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayan insanların adı ashab. Peygamber Efendimiz'in sohbettaşı. Onun meclisinde bulunmuş, onun güzel kelamını duymuş, onun güzel simasını görmüş, onun iltifatına ermiş. Efendim... Çok muazzam bir makam. Yani en yüksek makam. Evliyaların en yükseklerinden daha yukarıdaki bir makam. Sahabe-i kiram makamı, yüksek makama ermiş onlar. Ama siz bir benim ashabımsınız, ihvanım, benim ihvanım kimdir? Benden asırlarca sonra yaşarlar, beni hiç görmemişlerdir, gene beni severler, gene benim yolumdan yürürler. İşte benim ihvanım dedi. Onları ben seviyorum dedi bak. Elhamdülillah ne büyük iltifat. Allah bize Resulullah'ı görmeden onun yoluna uymayı nasip etmiş. Resulullah o zamandan bizi sevdiğini beyan ediyor. Allah bizi onun sevgisinden mahrum düşürmesin. Onun sünnetine sarılıp da şehir sevapları kazanmamızı nasip eylesin. İçimize de onun aşkını, muhabbetini, sevgisini, saygısını yerleştirsin de ne yaptıysa onu yapalım. Ne söylediyse ona uyalım. Nereye çağırdıysa oraya gidelim. Nereden efendim e, geçtiyse biz de o yollardan geçelim. Böylece onun sevdiği, razı olduğu ümmetler olalım. Kızdığı, küstüğü, darıldığı ümmetlerden olmayalım. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde bildirmiş ki bazı kimseler Peygamber Efendimiz havz Kevser'in başında. havzu Kevser'in başında yıldızlar gibi kupalar dizilmiş, kadehler dizilmiş ki Havzi Kevser'den gelen bu kadehlerden daldırsın, içsin Havzi Kevser'den diye ashabın ileri gelenleri, ümmeti Muhammed'in makbul seviyede olanları, mübarekleri hepsi toplanmışlar. Bazı kimseler Resulullah Efendimiz'in yanına Havzi Kevser'in başına gelirken melekler onların önüne çıkacaklar, yolunu değiştirecekler, Yaklaştırmayacaklar, yanına getirmeyecekler. Diyecek ki onlar benim e, ilk, e, ümmetim, onları niye yoldan çeviriyorsun? Ya Resulallah senden sonra onlar ne işler yaptılar bilsen, ne hatalar işlediler, ne günahlar yaptılar bilsen diyecekler melekler o günahkarları yoldan çevirecekler, Resulullah'ın yanına koymayacaklar. Cennete giremeyecekler, cehenneme gidecekler. Allah saklasın. Amin. Onun için Rabbimiz bizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyanlardan eylesin. İhvanı olanlardan eylesin. Onun iltifatına erenlerden eylesin. Amin. Efendim, gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Allah bize onu nasip eylesin. Yoldan döndürülenlerden, kızılanlardan kapıdan kovulanlardan olmamaya dikkat edelim. Allah bizi o mahrumlardan etmesin, o bedbahlardan etmesin. Çok büyük bedbahlık. Tam gidecekken yoldan çevirmek. Resulullah'ın kaş çattığı, sevmediği insan olmak ne kadar fena. Birisi varmış, İmam Gazali'ye düşman. Niye düşmansın be adam? Ne ne var bu zat-ı muhteremin. İşte ne güzel İhyai Ölüm diye kitap yazmış. Kimya-i diye kitap yazmış. Niye düşmansın? Efendim e, kuvvetli olmayan hadisler koymuş kitabının içine. Koymuş ama yani ana tepeden tırnağa kuvvetlisi de var. Bu ahlak yani ahlak hadislerinden yani amel ibadete tahallük etmeyen ahlak hadislerinden olabilir yani onlar çok mühim bir şey değil. Efendim nerede görse yakalatıyormuş İhya-i Ulumu yakıyormuş, tahrip ettiriyormuş okunmaz bu kitap bu kitap doğru değil, cart, curt kibrit, kibrit, o zaman kibrit de yoksa kavu çakmak neyse yaktırtıyormuş şimdi aynı adam kadı kavuklu, cübbeli kadı efendi, hakim yani o zamanın şeyi hükmeden insanı rüya görüyor rüya görmüş Efendim rüyada bir topluluk çok mübarek insanlar belli sormuş bir tanesi içlerinde pırıl pırıl çok müstesna, hani böyle efendim akpak nurlu bu kim Resulullah çok sevinmiş Peygamber efendimizi rüyada görünce yanına böyle şevkle giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona kırgın kızgın. Yanında böyle bir zat böyle edeple duruyor, el pençe divan duruyor, gayet müeddeb, gayet saygılı bir kimse. Demiş ki, Ya Resulallah, bu kardeşim benim kitaplarıma düşman, benim kitaplarımı senin sünnetine aykırıdır diye nerede bulursa yaktırtıyor, okutturmuyor. Acaba şu benim yazdığım kitapta, naçiz kitabında sizin sünneti senin yerinize uymayan bir şey var mı ya Resulullah Bir mütalaa buyursanız demiş rüyada. Resulullah Efendimiz de almış kitabı, açmış, sayfalarını çevirmiş, sünnetime muvaffıktır, güzeldir, iyi yazmışsın diye, efendim ona vermiş. Meğer o İmam Gazali'ymiş. O İmam Gazali'ymiş, ondan sonra e şimdi peygamber efendimiz İmam gazetinin kitabını beğenmiş oluyor rüyada tamam güzel benim sünnetime aykırı bir şey yazmamışsın aferin diye iltifat ediyor e bu, bu şimdi oldu iftiracı bu adam iftiracı davayı kaybetti kadı efendi bu sefer kadı efendiye de iftira ettiğinden dolayı şu kadar kamçı vurulsun diye hükmedilmiş rüyada sırtını açmışlar bir kamçı şaklatmışlar acısından uyanmış bir adam, rüyadan sıp diye zıplamış acısından sırtı böyle kabarmış kamçıdan yani o manevi kamçıyı öyle yemiş e işte böyle hani Allah saklasın ne kadar fena bizim bir kardeşimiz anlattı şehrin adını söylemeyeyim o şehirde yaşıyor kardeşimiz bir hoca efendiye bağlanmış ama o hoca efendi de sünneti seniyeye pek uygun olmayan işleri varmış. Bir iki defa ihtar etmiş. Hocam hadis var bu hususta. Siz böyle söylüyorsunuz ama Peygamber Efendimizin hadisi böyle. Olsun sen böyle yap gene. Allah Allah. An uyanmadım diyor. Bir iki sefer daha böyle oldu diyor. Ya hocam şöyle bir hadis-i şerif var. Bak siz böyle buyuruyorsunuz ama yanlış olmuyor. E, olsun. Hadis var ama sen gene böyle yap. Bir iki şeyini daha böyle görmüş işte bilmem kızını görmüş damadını görmüş filan düğünü görmüş beğenmemiş yani ama gene uyanmamış gene de anlayamamış durumu şimdi diyor bir gece diyor rüya gördüm kendisi anlatıyor bana bu kişi kardeşimiz adını biliyorum şehrini biliyorum size söylemiyorum yani maksadımız gıybet etmek değil de bir şeyi anlatmak rüyada Onların bağlı olduğu hocasının, o hani hadislere ait bir hareket eden hocanın bağlı olduğu yerin, tekkenin yangın çıkmış içinde. Yanıyormuş böyle, alev alev alev alev, alev yanıyormuş. Bu da nasıl söndüreyim diye telaş içinde, tekkemiz tutuştu filan diye, bunu anlatan bana şahıs da, koşturuyormuş, su bulacak, kova bulacak, dökecek filan. Yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizle karşılaşmış rüyada karşılaşmış. Demiş ki ''Ya Resulallah, tekkemiz yanıyor.'' Hani dert, dertli böyle çare istiyor. Tekkemiz yanıyor ya Resulallah. Peygamber Efendimiz başını sallamış. Bizim öyle tekkemiz yok demiş. Şimdi Büyük bir tokat. Çok büyük bir şamar tabii. Allah saklasın, büyük bir tokat olmuş oluyor. Allah bizim her birimizde tabii çok dikkat etmeliyiz. Kötü huylar olabilir, kusurlar olabilir. Ne yapacağız? Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız. Sımsıkı. edebet dikkat edeceğiz. Ahlaka dikkat edeceğiz. Saygılı olacağız. Dikkatli olacağız. Cahillikten kurtulacağız. Gafillikten kurtulacağız. Arif olacağız. Arif olacağız. İnsanı insan yapan nedir? İrfandır. İrfan olmayınca, edep olmayınca, erken olmayınca o zaman tokat yiyor insan bak. Şamarı yiyor yani. Allah saklasın durumu iyi olmuyor. Rabbimizden dileğimiz Efendim bizi sevdiği kul etsin. Bizi Habibine sevgili ümmet etsin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki Duanın en güzeli şöyledir. Bak bir dua öğretiyor bize. En güzeli şöyledir. Nasıldır Ya Resulallah? Şöyle Allahümme inni daifun ya Rabbi, ben senin zayıf kulunu. Benim bu zayıflığımı gider, beni kuvvetlendir, senin rızanı kazanmak yolunda kuvvetli olayım ben. Zayıf davranmayayım, şeytana yenilmeyeyim, nefse yenilmeyeyim. Gider benim üzerimden bu zayıflığı, kuvvetli olayım, kuvvetli Müslüman olayım. Ben zayıfım, halimi biliyorum, kusurumu biliyorum. Benim kusurumu gider, kuvvetli Müslüman et beni ya Rabbi senin rızanı kazanmak yolunda gayretli ve kuvvetli olayım. Allahümme inni da'ifun ve kavvi fi rıda ke da'fi. Senin rızanı kazanmak yolunda benim zaafımı, eksikliğimi, kusurumu telafi et, beni takviye et, beni güçlendir, beni kuvvetlendir, bana yardım et ya Rabbi. Bana tevfikini refîte. Ve huzm binası ııı Allahümme inni da'ifu fe kavu firulak ve huz ilel hayri bi Benim saçımın terçeminden yakala ya Rabbi, tut beni saçımdan, beni hayra götür. Hani nasıl keçileri, kuzuları efendim böyle tutarlar götürürler, sahipleri çeke çeke. Efendim, sen de benim yakala saçımdan ya Rabbi, çek beni hayra götür, ben istemesem de. Hani keçi bazen gitmek istemez. Koyun bazen gitmek istemez ama kulağından, saçından, ensesindeki tüyünden yakaladımı, mı, sahibi çekti mi, biraz tüyü de acıtır tabii, derisini falan, mecburen gider. Öyle diyor duasında. Peygamber Efendimiz'in duası bu. Öyle öğretiyor. Benim saçımın perçeminden tut ya Rabbi, beni hayra götür. Yani istesem de istemesem de çek götür beni. Hayırı yap, yaptırt bana. Hayırı bana yaptırt ya Rabbi. وَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَحَى رُدَائِينَ İslam'ı benim razı olduğum gayem eyle. Gayem İslam olsun. Gayem dünya olmasın, gayem makam olmasın, gayem para olmasın, gayem kadın olmasın, gayem efendim yanlış bir gaye olmasın, İslam gayem olsun Yarabbi. Ne düşüneyim gece gündüz? Hani gece gündüz durmayıp istediğim dediğim gibi mevbette gece gündüz bizim düşünüp istediğimiz ne olmalı? İslam. İslam. iyi Müslüman olmak. Allah'ın sevdiği Müslüman olmak. İslam'ı yaşamak. Ailemde yaşamak. Kendi nefsimde yaşamak. Ticaret hanemde yaşamak. Her halimde Müslüman olmak. Kusursuz. Tam böyle Allah'ın istediği gibi. Günahlardan uzak. Haramlardan uzak öyle Müslüman olmak. Benim gayemi böyle İslam eyle Yarabbi. Duamın güzelliğine bak. Zayıfım ben. Beni kuvvetlendir Yarabbi. Beni tut, hayırı işletmeye çek, götür Yarabbi. İslam'ı benim gayem eyle Yarabbi. Sevdir bana İslam da, İslam gayem olsun da İslam için çalışayım. Bugünün insanın çoğunun gayesi başka. Aklı başka yerde. Gazetelere bakarsan, efendim insanların gidişine bakarsan çoğunun gayesi para. Para. Çoğunun gayesi nefis, keyif, çoğunun gayesi şeytani, çoğunun gayesi günah, çoğunun efendim gözü dünyaya dönük, dünyaya dikilmiş, dünya sevgisi içini doldurmuş, ahireti düşünen yok, haramı düşünen yok, Allah'ın cezasını düşünen yok, cehennemin alevinden korkan yok, cenneti kaybederim diye irperen yok, kaybedersem halim nice olur, Allah bana, yazık bana diye telaşına düşen yok. Neden? Allah almış insanların içinden bu duyguyu, İslam gaye olmaktan çıkmış. Senin gayen ne? Doktor olacağım ben. Tohtur olacağım. Ol bakalım tohtur, ne olacaksın? E sen ne olacaksın? Ben de mühendis olacağım. Sen ne olacaksın? Ben pilot olacağım. Sen ne olacaksın? Tüccar olacağım, galeri açacağım, kanatlı kuyruklu araba satacağım. Lüks, Mercedesler, Efendim 500SL, Mercedes, Efendim bilmem ne. Ne olacak? Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Ahirette ne olacak? Ebedi hayatım ne olacak? Vallahi hocam inanmam da demiyorum ama inanmıyorum da demiyorum ama hiç aklımın kıyısında bile değil. Evet, inkar da etmiyor ama aklının kıyısına bile gelmiyor. Hani ortasında değil de kıyısında köşesinde bile değil. Düşünmüyor bile, aklına bile gelmiyor. Yana yakala düşündüğü efendim o oh işte o gayeye vereceğim diye düşünüyor. Ha, bir yazlığım olsa deniz kenarında. Denizi de kumluk olsa şöyle, şıkır şıkır, efendim, güzel plaj, bana mahsus plajı olsa, efendim Müslümanım ya, ha başka tabi Mayolu kadınlarla yüzmek, doğru değil, o kadar mı hakkı eriyor. Yani o kadar şunu düşünüyor, bana mahsus özel plajım olsa, çipil çipil yüzsem, yan gelip yasam, bir şu tarafıma dönsem, güneş bu tarafım kararsa bir de bu tarafıma dönsem, balık tavada kızarır gibi, bu tarafımın güneş kızarsa, bronz renkli heykel gibi bir adam olsam, üf kolum, bacağım azularım, şöyle böyle. Ama sen sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslüman. Gayen, gayen deniz kenarında bir yalı sahibi olmak, bir efendim Mercedes sahibi olmak bir köşk sahibi olmaz iyi gelir getiren, güldür güldür para akıtan bir iş kurmak. Böyle bir para gel şöyle dayasalar boynuyu, efendim, bizim şeyin içine doğru, gündür güldür para gelse oraya. Devamlı, çalışmadan gelse, armut pişse böyle, küt ağzına düşse insan yan gelip yaz. Ya bu gayeler ne gayesi? Bunların hepsi şeytani, dünyevi, mefsani gayeler. Ne olacak gaye? Peygamber Efendimiz diyor ki, ''Vece adil, İslam'e müntehâ rıdâil'' Benim rızamın asıl hedefi, tas sonucu İslam olsun, ben iyi Müslüman olmayı, İslam'a iyi hizmet etmeyi, o hedefe vurmayı şey yapayım. Tabii gaye İslam olunca insan uykudan vazgeçer, paradan vazgeçer, yardan vazgeçer, serden vazgeçer, candan vazgeçer, canandan vazgeçer. Gaye İslam oldu mu, o zaman insanın hali başka olur. Gaye dünya oldu mu, İnsan mahvolur. Hübbü dünya, resü külle hati'e. Her hatanın başı dünya sevgisidir. Dünyayı sevdi mi insan? Dünyanın sevgisi, aşkı, muhabbeti gönlüne düştü mü, yandı. O yangın buraya bir düştü mü, insan yandı gitti. Ahireti sevecek. Allah'ın rızasını isteyecek. İslam'ı arzulayacak. Dedelerimiz öyle yapmışlar. E hocam şimdi bu tatlı dünya, bu güzel manzaralar, bu paracıklar... Bunlar sevilmez mi? Yani bir parti başkanı olsan, bir böyle efendim ölümden arkamdan polisler, motosikletlerle gitsiler, efendim arabalar, itibarlar, selam durmalar, bayrak çekmeler, gelişime top atmalar, gidişime selam durmalar. Bunlar tatlı değil mi? Paralar, kullar, giyimler, kuşamlar, ihtişamlar. Fani dünya, boş dünya, aldatıcı dünya, mekkar, mekkar, hilekar aldatıcı. Herkesi aldattı. Hazreti Adem atamız zamanından bu zamana kadar insan insanoğullarını aldattı durdu. İşi aldatmak bu dünyanın. Herkes tam senin gibi düşündü. Senin gibi aldandı. Senin gibi heves etti. Ah köşkler, ah saraylar, ah paralar, ah pullar derken para, para, para, para derken 40 40 derken Deniz'in dibinde boğuldu gitti. اَدْدُّنْيَا dünya عَمِيْكُنْ كَسِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُعْرَقُونَ Dünya aslında bir dipsiz deniz gibidir. Çok insan bu dünyaya daldı mı, boğulur gider. Batar, boğulur gider. İnsan zenginledi mi, duası azalır, ibadeti azalır. Kendisi İslam'a bağlı durabilse bile, çocuğu şımarır. Çocuğu başlar, eğlenceye kaymağı. Babasının parası var çalışacak mı? Ne tahsil yapar, ne iş tutar, ne doğru gider. Parası var. Şımarır, yoldan çıkar, raydan çıkar. Evliyken metres tutunur. Efendim evine gelmez. İçki içmezken içki içmeye başlar. İmam Hatip okulundan mezun. Hadi babası zengin dedi. Bak şu oğlanın halini. Allah. Neden? İşte dünya böyle çok insanı aldatır. Yağlar, ballar, allar, pullar derken aldatır muhterem kardeşlerim. Bu dünyaya aldanmamak lazım. Senden öncekileri aldattı, seni de aldatmak istiyor. Aldanmayacaksın, dünyaya aldanmayacaksın, ahireti isteyeceksin. Peygamber Efendimiz öyle dua ediyor. Böyle dua edin diye bize öğretiyor. Ya Rabbi ben zayıfım, haddini biliyorum. Ben zayıfım, beni yolunda kuvvetlendir. Rızanı kazanma yolunda kuvvetli eyle. Efendim benim saçımından perçemden yakala beni hayra getir. Benim gayem İslam olsun. İslam'dan gayrı gayeleri içimden sök at ah, demiş oluyor. Sonra devamında ve <gülüyor> inni daifun ve kabini, Ya Rabbi ben zayıfım, kuvvetlendir beni. ve inni zelilun fe e izeni, Ya Rabbi ben hor, aşağı, aşağılık bir insanım beni izzetli bir insan et şerefli bir insan et imanla şerefleneyim ameli salihle şerefleneyim sevdiğin işleri yaparak şerefleneyim Allahumme inni fakirun. fersuknî ya Rabbi fakirim yoksulum rızıklandır beni maddi rızıklar manevi rızıklar faydalı ilimler rızıklandır beni ve fînî bir halâlike an haramike. helallerinle beni besle haramlardan uzak et helalle doyayım harama gözüm kaymasın ve bir بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ Sen beni kendinden gayrıdan müştevinî eyle. Kimseye eyvallah etmeyen zahid, avid, kamil, salih olgun bir insan olayım diye böyle dua edermiş. Kendisi böyle duanın en hayırlı, en faziletli dua olduğunu bize tavsiye ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu tabi insanlara anlatmak zor. Ne kadar anlatsan Kedi mesela ne kadar uslansa, kedi böyle yatıyor mangalın kenarında, bir gözü kapalı, bir gözü açık, hır hır hır hır nefes alarak yatıyor, önünden bir fare geçti mi zıp diye farenin üstüne atlar. Hatta fare geçmese bile fare suretinde bir şeyi böyle onun önünden böyle çeki çeki versem ip takıp, böyle yavaşça kedi bir gözü açar, bir kulağını diker, zıp onun üstüne atlar. Neden? Onun tabiatında var o tabiatında var böyle hareket eden bir şey gördü mü Bizim puslu kedi delirdi. Neden? Önünde bir şey hareket ediyor. Durmaz. Zıp atlayacak yılan üstüne. Alt alta üst üste makara filan olabilir. Başka hiçbir şey olabilir. Onunla oynar. Bizim de tabiatımızda dünya sevgisi olduğundan hocalar ne kadar söylese, kitaplar ne kadar yazsa, hadisler ne kadar ikaz etse, ayetler ne kadar efendim şey yapsa gerçekleri ifade etse insanoğlu gene dünyalık gördü mü atıyor üstüne haram, helal demeden günahlara bulanıyor. Allah Allah bizi haramlardan korusun, sevdiği kullu eylesin muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her temizliğe dikkat ederdi. Diş temizliğine özel bir ihtimamı var. Ta o zamandan ne kadar medeni, ne kadar yüksek, ne kadar Efendim güzel bir şey. Hiç görülmüş değil yani. Görülmüş bir şey değil. Ondan sonraki zamanlarda da görülmüş değil. Şimdiki 20. yüzyılın insanı artık anladı. Herkesin evinde artık şey diş fırçaları, bilmem diş macunları, artık fırçalanıyorlar ama bu bizim eski adetimiz mi? Hem hem diş fırçalayarak kılınan namaz, diş fırçalamadan misvaklanmadan kılınan namazdan efendim 70 kat daha sevaptır. Yani bu diş diş temizliği. Temizliğimizin önemli parçalarından birisi. Peygamber Efendimiz gelecek başka hadis-i şerifler. Her türlü temizliğe çok dikkat ederdi. Diş temizliğine özel bir ihtimamı var. Onun özel bir sevabı var. Neden? İnsan bu ağzı meleklerin ikamet yeri. Ağzı koktuğum melekler rahatsız olur. Fosur fosur, fosur, fosur fosur sigara içiyor. Hocam benim sigarama karışma. Bak seninle, şimdiye kadar iyiydi, şimdi benim sigarama lafı döndürdün, dolaştırdın, sigarama çatacaksın. Dokunma benim sigaram. içerim ben. Eskilerde içmişler. hocalardan da içen gördüm. Ama mekruh, mekruh, bazısı haram demiş, bazısı mekruh demiş. Doğru değil, Sıhate zararlı, yapmamak lazım, melekler müteezzi oluyorlar. Sonra sen alışmışsın, sana zarar vermiyor, beni öldürüyor sigara kokusu. Yanında sen, senin yanında ben dururken ölüyorum, senin nefesinden mahvoluyorum sigara içen bir adam. Şöyle şurasında bir şeylik belirdi mi, bir adamın sigara tutmaktan sarardı mı parmaklarının şurası, bil ciğeri gitti gümbürk diye, buradan bak anlarsın. Savcı bir arkadaşımız anlatıyor, işte birisi böyle bir cinayet, minayet bir şey, otopsi yapıyorlar ya, Hocam diyor, şu parmakları sararmış bir insanın, otopsi yaptık diyor. Yani şeyi, neşteri vurup açınca korkunç bir kokut diyor, çok müthiş bir koku yayılıyor etrafa diyor. Ciğeri doluyor insanın çünkü zifir doluyor. Hani şu böyle eğri büğrü böyle eski evlerde borular vardır, damlamasın diye böyle teneke takarlar, zifir damlar ya aşağıya boyar çıkmaz. Öyle zifir senin ciğerinin içine doluyor. Çünkü içiyorsun, sabah içiyor. Sinirlendim, yak bir sigara. Merhaba arkadaş, yak bir sigara benden. O arkadaşlık mı? Efendim, bilmem, yoruldum, of, biraz oturayım, yak bir sigara. Çoban kuzu otlatıyor, koyun otlatıyor, yak bir sigara. Allah Allah diyorum ben. Acıyorum. Biz şehirde şehir kirliliğinden ciğerlerimizi duman dolduruyoruz. O temiz havada cahilliğinden diğerlerini duman dolduruyor. O da nasibini alıyor. Ne cahillik, ne kadar şaşkınlık. İşte o kokudan rahatsız oluyor şeyler, melekler. Onun için temiz olacaksın, güzel kokulu olacaksın. Peygamber Efendimiz'in en çok sevdiği şeylerden birisi güzel kokuydu. Temizliğe de dikkat ederdi. Tara tarağı vardı, tarakla gezerdi. Derbederlik yok yani İslam'da. Güzellik var. İnnallahı Cemil'ün, yuhibbul cemal Allah kendisi güzeldir güzelliği sever güzelliği sever o halde Müslüman da güzelliği sevecek tamam hocam zaten bunu da başkalarında söylüyordu ağzında görmesin ölmesin güzele bakmak sevap diyorlar yok yok yok onu öyle söylersen Allah küfre kadar götürür insanı Allah saklasın harama bakılmak yok Güzelle bakmak sevapsa güle bak, Yaradanını düşün, oradan sevap kazanırsın. Denize bak, Allah'ın azametini, kudretini gör, sevap kazanırsın. Namehreme bakarsan günah kazanırsın. Günah kazanırsın. Bir de onun alay mevzuyu yaparsan, güzele bakmak sevap sözünü döndürüp de harama bakmak sevap noktasına getirirsen, haramı sevap diye şey yaptığın için dinle alay ettiğinden, Dinden çıkıp gider, çıkıp gidersin. Nasıl çıkıp gidersin? Okuyaya taktın, geldin, bıraktın. Ne oldu? Cümb, öbür tarafa gitti. İşte öyle insan dinden çıkar gider. Güzel bakmak sevapsa, güzel manzaraya sevap, bakmak sevap. Efendim denize bakmak sevap, kabe'ye bakmak sevap, babasının yüzüne bakmak sevap, Hocasının yüzüne bakmak sevap, A anasının babasının yüzüne merhametle bakmak sevap. Tamam bunlar sevap. Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'e Kur bakmak sevap. Ama harama bakmak sevap denir mi? Oyuncak mı din? Allah güzeldir. Her şeyin güzelini sever. Ahlak da güzel olacak. Görünümü de güzel olacak. işi de güzel olacak. Allah bizi güzelliği sezenlerden anlayanlardan eylesin. Amin. Ee, güzel bir o, şey şairi var. Türk şairi var. Diyor ki ne sen ne ben. Ne hüsnünde toplanan şu mesa, ne de alamu fikre bir mersa olan şu maî deniz, melali anlamayan nesle aşina değil, melali, güzelliği, içliliği, duygululuğu anlamayan nesli sevmiyoruz diyor. Duygulu olacak insan, dikkatli olacak. Şimdi bir hoca kardeşimiz, üniversitedeki doçant arkadaşımızla şeydik, bir sohbetteydik. Birisi gelmiş sohbetlerinde, yaşlı bize ilahi biliyormuş, ilahi biliyormuş. Bir ilahi okusanız demişler, hoca efendiye, o da mütevazı, kamil insan tabii. Efendim demiş, bizim edamız buralarda biraz taşra edasıdır, beğenilmeyebilir demiş. Yok yok sen yine oku demişler buyur oku filan demişler ilahiyi efendim almış İbrahim Hakkı Erzurumlu hazretlerinin şahane bir ilahisi vardır efendim bir hüdadan gayrı yarı istemem bir hüdadan gayrı yarı istemem o gülün indinde harı istemem böyle bir ilahi onu bir okumuş şimdi onu okudu derken anlatıyor döşen kardeşimiz gözleri yaşardı başladı ağlama duygulu mu? söz İranlı bir şairin bir şiirini Avrupalı bir müsteşrik okumuş Müslüman olmuş Müslüman olmuş, kelime-i getirmiş Müslüman olmuş, şiirden duygulanmış, titremiş ürpermiş, gözleri yaşarmış Müslüman olmuş söz ola kese savaşı söz ola kestire başı Söz ola, ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Söz, kıymetli. Sözden söze fark var yani. Ne kadar önemli şey. Hasılı insanın güzellikten anlaması lazım. Hassas olması lazım, duygulu olması lazım. Katı kalpli olmaması lazım. Efendim, peygamber efendimiz ağlamayan kalpten, ağlamayan gözden, duygulanmayan kalpten sana sığınırım yarabbim diyor. Ağlayacak. Erkek adam ağlar mı? Allah korkusundan ağlar. Tenhalarda ağlar. Dermişler ağlar. Tenhalarda Allah, Allah derken ağlar. Dayanamaz. Hasretinden dayanamaz, ağlar. Hazreti Ömer'in ağlamaktan gözyaşları yanağına iz yapmıştı. Hazreti Ömer ağlayacak insan mıydı? Bideyi bükülecek insan mıydı Hazreti Ömer? Ağlamaktan gözeydi. Müslüman duygulu olacak. Ayetler okunduğu zaman tüyleri diken diken olacak. İmanı artacak. Allah'ın ayetleri okunuyor. Burada suhafet ediyor. Ne okunuyor? Gazel mi okunuyor? Şarkı mı? Kur'an. Nasılsın? İyi misin? Hoş, beş, bilmem ne. Allah bize duygulu olmayı nasip etsin. Efendimiz mislaklanırdı şöyle şöyle içinin dışını endinemesine dişlerini güzelce misvaklardı İnci gibi, yıldız gibi, ışık kaynağı gibi pırıl pırıl efendim, e, dişleri vardı. Bizim de öyle olması lazım. Peygamber Efendimiz'in dizinden gidiyor. Aç ağzını. Aç. Hocam. Müsaade et de açmayayım. Neden? Sapsarı. Sapsarı. Müsaade et de aç. E, Peygamber Efendimiz'in pırıl pırıl dişleri. Ankara'da her zaman anlatıyorum, bir arkadaşımız, ben dişçide tedavi oluyorum, o da geldi bizim yanımıza. Benim dedi, diş etlerim hastaydı dedi, hasta. Böyle abdest alırken ağzıma su veriyorum, başlıyor dişim kanama. Biraz böyle dudağımı sıkıyorum, başlıyor diş, diş etlerim kanama, hasta. Böyle yara oldu dedi, abdest alamaz oldum, abdesti tekrar tekrar almak zorunda kaldım. Ağzlarım acıyor, yemek yiyemiyorum falan. o duruma geldim. Ne dedi doktor, diş doktoru? Ne yaptın sonra? Misvak kullandım geçti dedi. Misvak kullanmaya başladım. Misvak kullandım geçti dedi. Otur bakalım şöyle dedi. Dişçinin o koltuğuna oturdu arkadaşımız. Aç ağzını, açtı. Doktor hayret içinde kaldı. Biz de bakalım dedik. Biz de baktık ağzını açmış. Sanki inci Dişleri sanki inci. Ben ömrümde o kadar güzel diş görmedim. Öyle beyaz, öyle pırıl pırıl, öyle şey. Şu misvağın haline bak. Yani dişleri sallanırken, diş etleri kanarken, yemek yiyemezken, ateş alamazken, ağzının acısından duramazken Bak ne şifalar var. Diş etlerini kuvvetlendirir, dişleri temizler, ağız kokusunu giderir, balgamı söktürür, midesine fayda verir, dişlerin çürümesini engeller, sevap kazanmasına vesile olur, Allah'ın rızasına erdirir. E bu diş, bu misfak kullanılmaz mı? Hocam yok misvak. Hiçbir şeyin olmasa parmağını böyle böyle böyle, böyle sürtsem el esabı u tecrii var. Parmaklar da misvaklanmak yerine geçer. Minimum olan ağzın temizlenmesi. Ama misvak kullanırsan ala olur çünkü misvakın içinde kıymetli malzeme var, antiseptik malzeme var diyorlar doktorlar. İkinci hadis-i şerif ikinci rivayette peygamber efendimiz böyle eline dişlerini fırçalardı. Başka ve yeşre bu masan, yani. Lıkır lıkır deyip süze süze içerdi su içerken. Sen nasıl su içiyorsun? Çok hararet bastı, ver bir koca bardak su, al buyur. Lıkır lıkır lıkır lıkır lup, al bardak. Ne oldu? Su içti bizimki. Yani midesini delip neredeyse öbür taraftan çıkacak. Gümbür gümbür aşağıya gitti, sel, sel gibi gitti aşağıya, olmaz. Peygamber Efendimiz nasıl içerdi? Süzdüre süzdüre, emdire emdire öyle içerdi suyu. Su içme tarzı öyleydi. Öyle. Halbuki oradın, orası sıcak bir ülke. O zaman buzdolabı yok, soğutma yok. Yani ona rağmen böyle yavaş yavaş içerdi. Efendim böyle birden içince çok hastalıklar olur. Ve su selasen. Üç defa tenefüs ederdi. Nefes alırdı. Su içerken. Bardağı, koca bardağı veriyorsun adamın eline. Bakıyorsun nasıl içecek. Koca bardağı deviriyor midesine. Hayır, Peygamber Efendimiz üç defa dinlenirdi. Üç defa böyle nefes alarak Efendim öyle içerdi suyu Efendim ve Yakup buyuruldu ki hüve ehne'u ve emle'u ve evra'u böyle içmek hem daha çok insana tat verir. Hem daha efendim e, şeydir, e, şifalıdır, hem hastalıkların vesairesinin gelmesine efendim e, daha kolaydır ve sıhhati daha uygundur, koruyucudur, hastalığa düşmemeye daha uygun düşen bir şeydir diye bunu tavsiye ederdi. Biz çocuklara soruyoruz böyle küçük çocuklara, söyle bakalım bir bardak suyun üstünde ne var altında var? Şöyle annesine babasına bakıyor filan, etrafına bilemiyor. Diyoruz ki üstünde besmele var, altında elhamdülillah var. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyecek, içecek. Bittiği zaman da elhamdülillah, yarabbi çok şükür diyecek tabi. Üç defa böyle dinlene dinlene Peygamber Efendimiz içerdi, biz de öyle içeceğiz. Her şeyimizi ona uyduracağız, benzeteceğiz, su içmemizde öyle olacak. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife, rivayete kâne yestecmiru bi elvetin gayre mutarratim ve bi kafurun yatrâhûhû ma'an elu elve i̇bn Ömer radıyallahu anhum'a hazretlerinden Peygamber Efendimiz efendim, elve denilen e, öd, öd ağacı güzel kokulu efendim e, e, bir e, ağaç elüvve e, diye de şey yapılıyor ateşe böyle konulduğu zaman yandığında etrafa güzel kokular yayılan bir çeşit ağaç bu elüvve denilen şey bunu böyle micmer denilen e, küçük böyle tas gibi bir şeyi vardır. Onun içine ateş konulur. Ateşin üstüne de böyle öt ağacı veyahut işte böyle elüve denilen efendim güzel kokulu dallar neyse küçük parça halinde konulur. Bu güzel koku yayar etrafa. da gidenler bilirler Ramazanda falan gidenler böyle ön tarafa bakarlarsa imama yakın yerde böyle güzel tütsüleri getiriyorlar, kokluyorlar. Böyle başörtüyle eşiler böyle şey yapık ve teneffüs ediyorlar bir müddet böyle böyle üzerlerine şey yaptırtıyorlar yani güzel koku. Peygamber Efendimiz böyle vicmerde yani ateş dolu olan o şeyde kabın içine öd ağacı koyup böylece şey yaparlardı tütsülenirlerdi yani güzel koku etrafa yayılması için bir adet bu oralarda. Efendim böyle yaparlardı ve bazen de e, bu öd ağacın yanına şey atardı, kafur denilen beyaz bir madde. Hani şu bizim e, soğuk algınlığında böyle sürülen güzel kokulu bazı macunlar filan vardır. Onun içinde de kafur var işte. Ondan e, beyaz bir şeydir. Efendim o kafurdan da koyanlar o böyle bir serinlik nane gibi bir e, koku ortaya yayar. Bazen öd ağacını sade olarak bazen de yanına kafur, kafuru ekleyip Efendim onu koyarak öyle o güzel kokuyla tüsilenmeyi severdi ve bu onun adetlerinden bir adet. Sonra bundan sonraki rivayet kane yestahib bu ila iftara en yuftire ala lebeni. Hasan e, enes radıyallahu Allah rivayet edilmiş Hasan hadis diye zikredilmiş Peygamber Efendimiz orucunu bozarken efendim e, şeyi severdi e, sütü süt içmeyi süt içerek iftar etmeyi orucu bozmayı süt içerek yapmayı severdi tabi e, hurmayla veya zemzem suyuyla efendim zemzemle iftar etmekte vardır hurmayı sevdiğini de hurmayla iftar ettiğini de bazı rivayetlerden biliyoruz efendim böyle hurmanın yarısı olgunlaşmış yarısı daha olgunlaşmamış yarısı çıtır çıtır tarzı öbür tarafı yumuşamış tatlanmış iyice tatlanmış onu severdi peygamber efendimiz o hakikaten de çok güzel olur rutabinden veya efendim tamamen olgunlaşmış artık tatlılaşmış olan temirinden şeyi Bununla oruç bozmayı severdi. Su, süt içerek de efendim oruç bozmayı severdi. Bu arada oruçtan söz açılmışken muhterem kardeşlerim size hatırlatmak istiyorum. Üç aylarınız mübarek olsun. Efendim Allah e, Regaib kandili geçti. Önümüzde Miraç kandili var. Ondan sonra Berat kandili var. Ondan sonra Ramazan gelecek. Efendim Kadir gecesi var. leyla Kadir var. E, i̇şte ee, bu Recep ayı haram aylardan muhterem aylardan çok manevi feyzi bereketi çok olan aylardan Allah'ın kulları çok affettiği günahları bağışladığı cehennemden azat ettiği aylardan bir aydır. Bu ayın en büyük özelliği bu Recep ayının en büyük özelliği nedir? Tevbe ayı olması. Tevbe Hakka dönüş ayıdır bu. Bu ay Cenab-ı Hakka dönüş ayıdır. Günahları bırakma ayıdır kusurlardan vazgeçme hengamıdır efendim hatalı yolları bırakıp Cenab-ı Mevla'nın rızası yoluna girme mevsimidir. Recep ayı böyle bir aydır. Onun için bu ayda tevbeyi, istiğfarı çok yapmak lazım. Estağfurullah alezem ve ile diye efendim estağfurullah estağfurullah diye benden size vasiyet ve nasihat veya diğer olsun ve hediye olsun ki günde yüz defa estağfurullah desin cemaatinden herkes. Zaten bizim ihvanımızı bilirler, şekerler de herkes yüz defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah desin. Bir de Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçen bir tevbe var, tevbe duası var. Seyyidül ül istiğfar deniliyor. Yani tevbelerin, istiğfarların efendisi. Çok kıymetlisi demek yani. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mesletâtu euzu bike min şerr-ma sanatu, ebu uleke bin nimetike aleyye ve ebu ubilenbi faghfir li fe innehu la yeğfir zünube illa ente. Bunu da ezberlemeli. Madem efendisiymiş, baş tacıymış, en başta gelen... Tevbe ve istiğfar duasıymış. Mademki Peygamber Efendimiz öğretmiş, baş üstüne. Onu öğrenmeli, manasında öğrenmeli, ona göre tevbe ve istiğfarı çok yapın. Diyor ki bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz, kim yarın kıyamet gününde mahkeme-i kübraya çıkarıldığı zaman, ''Açın şu adamın amel defterleri mi?'' açıldığı, orada yazılan şeylerin kendisini sevindirmesini istiyorsa, açıldığı zaman şu günahı işlemiş, bu yaramaz işi yapmış, şu haramı yemiş diye günahlarının mı yazılmasını ister bir insan? Günahların mı ortaya saçılmasını ister? Yoksa aferin şu kadar namaz kılmış, bu kadar hayır yapmış, bu kadar iyilik etmiş, bu kadar efendim sevap kazanmış bunu mu ister? Sayyı efesinin amel defterinin kendisini sevindirmesini isteyen kimse çok tevbe istiğfar eyleyip de oraya onun sevabını yazdırsın diyor Peygamberimiz. Onun için bu fırsatı kaçırmayalım. Bilmiyoruz ki bir dahaki sene, üç aylara erişecek miyiz? Ne yaşa bakıyor efendim, ne sıhhate bakıyor. Sağlam insan trafik kazasından gidiyor. Hasta insan hastalıktan gidiyor. Yaşlı insan yaşlılıktan gidiyor. Genç çocuk, genç bebek ishalden gidiyor. Herkes bir sebepten gidiyor. Bahane. Ölüm geldi mi başa, baş ağrısı bahane. Bir, bir geliyor, hadi alır yiğidin alasın divane eyler anasın. Yiğidin alasını aldı mı anası babası göz yaşı içinde geride kalıveriyor. Çocuk gidiyor, dede kalıyor. Sübhanallah. Onun için tevbe-i ile yapalım. Bir dahaki seneye çıkamayacakmış gibi yapalım. Allah uzun ömür versin. Hayırdır. Bin yıl yaşasın. Bin bin yaşasın insan, ne kadar yaşarsa yaşasın ama sanki e, hemen ölecekmiş gibi. Bir kardeşimiz de efendim profesör bir kardeşimiz var bir yerde demiş ki efendim hiç ölmeyecekmiş gibi, dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın. Yok böyle bir şey filan diye şey yapmış, var kardeşim var, üç tane dört tane rivayet var bu hususta. Efendim, sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir. Efendim hiç ölmeyecekmiş gibi ahirete çalış, yerde ölecekmiş gibi. Efendim ahirete çalış hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış. Efendim, i'mel amel emriim ki en neke ve amel emriim ki en neke Bu rivayet var. Efendim, hayır bu konunda yeterlik oluyor dünya, ahirete oluyor dünya mı? Vela dünyahı diye ahireti var. Efendim, daha başka rivayetler var. Var bu iş. Yani yarın edecekmiş gibi ibadet taati, sık ile, aşk ile yapmalı. Hatta Hatem'i esam diye bir büyüğümüz var. Çok büyük Allah'tan Hatem'i esam var bir. Allah şefaatine erdir. Kitaplara geçmiş mübarek insan. O ne diyor? Ben namaza durduğum zaman Allahu ekber. Allah Allah hiç kimseyle mukayese edilemeyecek kadar büyük azamet sahibi demek. Allahu ekber. Namaza durduğum zaman Azrail arkamda bekliyor diye düşünüyorum diyor. Bunun namazı kılınsın, bunun canını alacağım. Yani Azrail namazı bitirince canımı alacak diye düşünüyorum diyor. Sırat fikrüsünü ayağımın altında düşünürüm diyor. Rabbim'in huzurunda olduğunu düşünürüm diyor. Nasıl namaz kılıyorlar büyükler? Maşallah. Onun için Azrail'in arkamızda olduğunu düşünelim. Hiç olmazsa peşimizde olduğunu düşünelim. Ölümün, ecelin başımızın ucunda uçuştuğunu düşünelim. Sıdk ile tevbe edelim bir. İkincisi, benim söylemek istediğim, hatırıma zaten buradan geldi. Efendim Recep ayında çok oruç tutardı Peygamber Efendimiz. Çok oruç tutardı. O neden? O da gene Allah'ın affına, mağfiretine ermek için. Çünkü Allah oruç tutanı seviyor. Hocam oruç tutunca öğleden sonra ağzında bir devre kokular peyda alıyor. Ha. O çirkin kokular Allah indinde mihr kokusundan daha ammaptır. Neden? Allah için oruç tuttuğu için. Çocuk oruç tuttu, delikanlı harama bakmıyor, günaha uğramıyor efendim. E, oruç tutuyor. Ha. O, meleklerden daha kıymetli Allah indinde. Genç. Allah hızası için iştahsını, arzusunu terk ediyor diye. Onun için muhterem kardeşlerim, bu Recep ayında, Şaban ayında orucu çok tutalım. Tevbeyi çok yapalım, duayı çok edelim. Allah duada inadı sever, diyor Peygamberimiz. İfade ne kadar güzel. Yani inat iyi bir şey değil ama ısrarı ve inadı sever diyor. Yani çok ve yarabbi affet beni. İlla affedeceksin. Bağışla yarabbi. Kovma yarabbi. Kaldığı kapından kovma yarabbi. Atma cehenneme diye camdan böyle çok dua edeceğiz. Kendinize dua edin. Yakınlarınıza da dua edin. Çünkü insanın duasının en süratli kabul olanları kardeşleri için yapılan duasıdır. Yani bir arkadaşının bir kardeşinin o yokken onun arkasından onun gıyabında onun için yapıverdiği duadır. Onun için birbirimizi duadan unutmayalım. Siz bize dua edin. Biz size dua ederim. Şu mübarek manevi mevsimin feyzinden, bereketinden hepimiz istifade edelim. allahu Teala Hazretlerinin efendim sevgiyi, efendim kullar olmayı Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Evet. Demek ki 454 sayfayı bitirmiş olduk böylece. 555. sayfanın başına gelmiş ve bırakmış oluyoruz. İnşallah orayı da önümüzdeki haftaki koca kardeşimiz devam ettirir. Fatiha-i Şerife maal besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim.